Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Esselatu ve ala Resuline Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain. 13. Lema, Hikmetül İstazeden 12. işaretin 3. sualini okuyacağız inşallah. 3. sual, beyanat-ı da anlaşılıyor ki, Seyyat, intişar ve tecavüz ile taaddüt ettiğinden, bir seyiye bin yazılmalı. Hasene ise vücudi olduğu için maddeten taatüt etmediğinden ve abdin icadıyla ve nefsin arzusuyla olmadığından hiç yazılmamalı veya bir yazılmalıydı. Neden seyiye bir yazılır, hasene on ve bazen bin yazılır? Tekrar baştan alırsak. Beyanat-ı sabıkadan anlaşılıyor ki, daha önce ifade edilen açıklamalardan anlaşılıyor ki, seyahat intişar ve tecavüz ile taadüt ettiğinden. Yani kötülük yerinde kalmıyoruz. Daha önceki beyanlarda da anlaşıldığı gibi, sadece vazifesini terk etmekle bir insan birçok insana zarar verebiliyor. İşte bir geminin dümendeki insan gibi vazifesini ihmal ettiği zaman, karaya oturan gemiden bütün mürettebat çok ciddi zarar çekebiliyor. Yaptığı iş iş değil, hiçbir şey yapmadan yani sadece görevini terk etmekle bu böyle bir kötülüğe neden oluyor. birçok insana zarar vermiş oluyoruz. Dolayısıyla bu işin küçük sorumluluğun da çok büyük olması gerekirdi. Dolayısıyla bir seviye yani bir günah belki bin yazılmalıydı. Hasene ise ...vücudu olduğu için fakat iyiliklerse hep bir şeylerin üst üste konmasıyla e, ortaya çıkabiliyoruz. Dolayısıyla taahhüt etmediğinden ve abd'in icadı ile ve nefsin arzusuyla olmadığından, yani biz kendi halimize bırakılsak, yani suyun yoluna bırakılması gibi insan daha çok nefsin arzularının peşinde koşacak ve birçok günahlara batacaktır. Dolayısıyla nefs kendi e, iradesiyle değil, Cenab-ı Hakk'ın telkiniyle, gölün derdi peygamberlerin terbiyesiyle hakikate doğru güzele doğru iyiye doğru yol alabiliyor üstelik de iyiliğin yapılması için bize verilen onca teçhizatı da kendimiz e, icat etmemişiz Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu teçhizatla onun yolunda yürümemiz bir sevapsa sadece bir yazılmalı ya hiç yazılmamalı çünkü isteyen o teklif eden o, yaratanı, biz sadece cüz'i ihtiyarımızla tercihimizi o yöne meylettiriyoruz. Cenab-ı Hak o güzelliği, o iyiliği, o haseneyi yaratıyoruz. Dolayısıyla sanki iyilik hiç yazılmamalı ya da bir yazılmalıydı. Fakat tersi. Cenab-ı Hak Seyyye'yi günahı sadece bir yazıyor. Hasene'yi, iyiliği on bazen bin yazıyor. Bunun sebebi ne? diye bir sual. El cevap Cenab-ı Kemal-i Rahmet ve Cemal-i Rahimiyetini o suretle gösteriyoruz. Evet. Çok kısacık, veciz bir cevap veriyoruz Hazretleri burada. Cenab-ı Kemal-i Rahmet ve Cemal-i Rahimiyetini o suretle gösteriyor. Yani Cenabak tam rahmet sahibi. Evet. Şefkat verefetiyle muamele ediyor yarattıklarını. Yani rahmetin en güzeli Yine onda. Ve bunun tecellisinden ibaret bu. Yani insanlar yaptıkları iyiliklerini adeta bir çekirdek gibi bir tohum atıyorsunuz on veriyor en aşağı. Yetmiyor yüz veriyor, yedi yüz veriyor. Cenab-ı Hak istediğine daha çok verdiriyor bir şekilde Aynı şekilde iyilikler de Cenab-ı Hak böyle çekirdek hükmünde yaratmış. İhlasımıza, niyetimize, samimiyetimize göre sümbüllendiriyor onu. Birken bin yazıyor. Birken bin yazıyor. Kadir Gecesi gibi vakit, mühim vakitlerde, kutsi vakitlerde 20 bin yazıyoruz. 30 bin yazıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın kemali keremi, rahmeti, şefkati fakat kötülükleri ise tek tek yazıyoruz. Yani muazzam bir terazi olarak gözümüzün önüne getirirsek mahşerde amellerimizi tartan teraziyi, günahlar teker teker konurken iyilikleri her birine onar, yüzer, biner, yirmi biner, otuz biner icabında karşılık konuyoruz. Böylece terazi dengelemeye çalışılıyor. Bu Cenab-ı rahmetinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bir iyiliğimiz on tane günaha mukabil gelebiliyor. Bunun sebebi nedir? Doğrudan doğruya Cenab-ı rahmetidir. Bizim zayıflığımıza merhameten böyle Cenab-ı Hakk mukabil ediyoruz. Yani bakın bu kadar rahmetine, rahmetine rağmen insanların eğer günahları sebatlarına galip gelirse insanların hiçbir şekilde hak talep etme hakları yok. Çünkü baştan bir on e bize prim verilmiş en azından. Evet, dördüncü soru. Ehli dalaletin kazandıkları muvaffakiyet, gösterdikleri kuvvet ve hidayete galibeleri gösteriyor ki onlar da bir onlar bir kuvvete ve bir hakikata istinad ediyorlar. Demek ya ehli hidayette zaaf var ya onlarda bir hakikat var. Bu da zaman zaman zihnimizi bulandıran bir durum. Ehli dalaletin herede günümüzde belli alanlarda alem-i İslam'a galip oldukları ortada. Zaman zaman Peygamber Efendimiz dönemindeki savaşlarda da yer yer tecelli etmiş. Karşı taraf başarılı oluyor, biz başarısız oluyoruz ehli hidayet olarak. Acaba Ehl-i bir hak mı var? Ya da bizde bir haksızlık mı var? Hakka onlar, hakka onlar mı sahip? Biz acaba yanılıyor muyuz? Gibi insanın itikadını sarsan bazı noktalar akla gelip kalbi bulandırabiliyoruz. El cevap haşa. Ne onlarda hakikat var ne ehl zaaf vardır. Fakat ma tesif kasir nazar muhakemesiz bir kısım avam tereddüte düşüp vesvese ediyorlar. Akidelerine halel geliyor. Evet. Onlar hiçbir hakikat yok. Ehlaklı da hakikatdarlık noktasında zaaf yok. Fakat maalesef zaman zaman kısa fikirli muhakemesi kıt. Bir kısım e, avam insanlar. Meselenin hiç yüzünü anlayamayacak durumda sıradan insanlar tereddüte düşüp vesvese ediyorlar. Şüpheye düşebiliyorlar akidelerine halel geliyoruz, İmanlarına halel geliyor adeta. Çünkü diyorlar eğer ahlakta tam hak hakikat olsaydı bu derece mağlubiyet ve zillet olmamak gerekti. Çünkü hakikat kuvvetlidir. El-hakku ya'lu ve la yu'le aleyhi olan kasideyi, kaideyi esasiyeyle kuvvet haktadır. Hak galittir. Hakka galebe çalınamaz. Mealinde bir kaydı. Kaide. Arabi ibaret hikayede. Evet, dolayısıyla hak galiptir. Hakka galibet çalınamaz. Eğer o ehli hakka mukabil galibane gelen ehli dalaletin hakiki bir kuvveti ve bir nokta istinadı olmasaydı bu derece galibiyet ve muvaffakiyet olmamak lazım gelecekti. Madem hak galiptir o, o halde galip olanlar onlar. Oysa hak onların elinde mi acaba diye insana insanın aklına kendiliğinden bir soru gelebiliyorsun. El cevap. el hakkın mağlubiyeti kuvvetsizlikten, hakikatsizlikten gelmediği. Yani insan mağlup olduğunda illa karşı tarafın gücünden kaynaklanmıyor bu. El hakkın mağlubiyeti de böyle. Kuvvetsiz olduğumuzdan, karşı taraf kuvvetli olduğundan dolayı zaman zaman mağlup olmuyoruz. Sabık işaretlerde, daha önceki işaretlerde kat'i ispat edildiği gibi Ehli dalaletin galebesi kuvvetlerinden ve iktidarlarından ve nokta istinat bulmalarından gelmediği yine o işaretlerle katı ispat edildiğinden bu sualin cevabı sabık işaretlerin heyeti mecmuasıdır. Yani bunun cevabını tekrarlamak için şimdiye kadar anlatılmış olan 12 işaretin hepsini özetlemek gerek. Üstat onun için onu oraya aval ediyor. Evet. Yalnız burada desiselerinde istimal ettikleri bir kısım silahlarına işaret edeceğiz şöyle ki. Yani böyle tuzak sorularla insanların imanlarını yaralayabiliyorlar. Onun için onların tuzaklarını bozacak. Silahlarını ellerinden alacak. Birkaç işaret takdim edecek Üstad Hazretleri bize burada. Ben kendim mükerren müşahede etmişim ki yüzde on ehli fesat yüzde doksan ehli salahı mağlup ediyordu. Yüzde evet, on ehli fesat. Yani işi gücü bozgunculuk olan yüzde on insan yüzde doksan ehli salahı İşi, gücü, tamir, imar olan 190 insanı mağlup ediyordu. Hayretle merak ettim. Tetkik ederek katiyen anladım ki o kalebe kuvvetten, kudretten gelmiyor. Yani %10 çok kuvvetli de %90'ı alt ediyor değil. Belki fesattan ve alçaklıktan ve tahriyden ve el hakkın ihtilafından istifade etmesinden ve içlerine ihtilaf atmaktan ve zayıf damarlarını tutmaktan ve aşılamaktan ve sıhhiyat-ı ve araz-ı tahrik etmekten ve insanın mahiyetinde muzır madenler hükmünde bulunan fena sıdatları işlettirmekten ve şan ve şeref namıyla riya kerane, nefsin firavniyetini okşamaktan ve vicdansızca tahribatından herkes korkmasından ileri geliyoruz. Evet. Işte bir cümlen içerisinde birçok ayrı yönden konuya ele almış oldu tekrar dönelim. O galibe ehli dalleretin ehli hidayete galebesi kuvvetten kudretten gelmiyor. Belki fesattan. Hani fesat ortalığı karıştırarak, dengeleri bozarak, bozgunculukla yani yol alanlar elbette Salahlı yol alanlara karşı kuvvetli görünürler daha önce Üstad anlatmıştı. 20 adamın 20 günde yaptığı binayı bir adam bir günde yıkabiliyor. Ne işi kolay. İnsanlar arasında muhabbeti hasıl etmek çok kolay değil ama insanlar arasında bozmak çok kolay. Bir tek söz yetebiliyor bazen insanların arasını açmak için. Dolayısıyla bu iki silahtan hangisini kullanan daha güçlü görünür? Elbette fesadı kullanan çok daha güçlü görünüyor. Dolayısıyla aslında güçlü değiller. Güçsüzlüklerinden kaynaklanan bir yol tercih etmişler. Bu da fesat, yıkım. Ve alçaklıktan birçok ehl-i ehli ehl-i onurun tenezzül etmediği silahları ve yöntemleri kullanıyorlar. Arkadan vurmak gibi, araları bozmak gibi, yalancılık gibi. Böyle alçak silahlar elinde olunca tahribat çok daha kolaylaşıyor. O zaman az bir insan, çok sayıda insanı galip alabiliyoruz. Ve tahripten yani işleri tahribatı olduğu için kolay oluyoruz. Daha önceki misallerde Üstad özellikle kader listesinde verilen bir misal var. On adamın koruduğu bir binayı binayı ateş atmaya çalışan bir haylaz çocuğa karşı on adam aciz kalabiliyor. Niye? Çünkü işi kolay tahrip. Dolayısıyla o onlara galip gelse, işte bir fırsat bulup binayı ateşe verse, bu onun güçlü kuvvetli oluşundan kaynaklanmayacaktır. İşinin kolay oluşundan kaynaklanacaktır. Evet. Tahrip kolay çünkü. Yüz binlerce kişilik bir orduya sahip bir ülkede üç beş bin kişilik bir terörist topluluğu tüm toplumun huzurunu bozabiliyor ve herkesi ayakta tutabiliyor. Gece gündüz insanlar teyakkusa sebep olabiliyoruz. İş bu işlerinin kolay oluşundan kaynaklanıyor çünkü kısa bir e, gaflet anından istifade edip çok dehşetli tahribata sebep olabiliyorlar. Evet işleri tahrip olduğu için kolay oluyor. Ve ehl hakkın ihtilafından istifade etmesinden diğer taraftan önemli bir nokta bizim kendi içimizde Peygamber'e ve Kur'an'ın talimatlarına aykırı olarak birbirimizin kıymetini takdir edemeyip kardeşliğin gereğini ifa etmeyip dışarıdan içimize sokulan farklılıkları kurcalayarak bizi birbirimize yabancılaştıran durumlar var. İşte onlar da bizim gücümüzü, kuvvetimizi kırmış oluyorlar böylece. Yani iki, iki kahraman birbiriyle boğuşurken bir çocuk ikisini de mağlup edebilir eğer birbirlerini bırakmazlarsa. Aynı şekilde Mesela Alem İslam'da Arap ve Türk'ün ya da Kürt'ün veya başka e, İslami toplulukların birbirine girmesiyle çok düşük e, güç ve kuvvete sahip olan milletler bizim üzerimize hakim olmuşlar. Bizi oyum oyum oynatıyorlar tabiri caizse. Sebep ihtilaf. Dolayısıyla Ehli Davlet bizim ihtilafımızdan da istifade ediyor. Bazen bu fikir ayrılığı, bazen mezhep ayrılığı, bazen ırk ayrılığı vesaire gibi ayrılıkların tamamını bir şekilde manipüle ederek insanları birbirine düşürüp kuvvetlerini hiçe indirebiliyorlar. Ve ihtilaf atmakta. İşte mevcut ihtilaflar var. Yeni ihtilaflar da buna ilave ederek aradaki bu sürtüşmeyi daha büyük boyutlara taşıyabiliyorlar. Ve zayıf damarlarını tutmaktan ve aşılamaktan. Her insanın zayıf bir damarı vardır. O zayıf damarı tutarak insanları bir tarafa doğru çekebilirsiniz. Bazen bu siyasi makam mevki olabilir. Bazen sadece mal, mülk ya da şehvet ve lezzete hitap eden bazı zayıf noktalar olabilir. İşte buna, bu damarlarını kullanarak insanların o zayıf insanları zayıf bir toplum içerisinde fesat merkezi haline getirebiliyor yahut onların kuvvetinden istifade edebiliyorlar. Ehli hidayetken ehli dalalete yardım ve yataklık etmiş oluyorlar. Evet. içlerini ihtilaf atmaktan, zayıf damarlarını tutmaktan ve aşılamaktan, vesiat-ı nefsaniye ve araz-ı şahsiyeyi tahrik etmekten. İnsanın hislerinden tutup onları okşayarak insanları bir yerden bir yere sevk edebiliyor, edilebiliyor. Bazı zevklerini, nefsani hazlarını harekete geçirerek insanları aslında aklının emrettiği, kalbin emrettiği şeylerden uzaklaştırmak mümkün. Bu sadece kişilere mahsus kalmıyor. Kitleleri bile bu şekilde harekete geçirebiliyorlar. İşte özellikle e, Komünist Rusya'da gençleri e, tahrik etmek için onlara ehli imanın ehli namusun kadın ve kızlarını adeta serbest peşkeş çekmeleri ve her türlü e, nefsani hisleri dizginleyecek e, kontrol mekanizmalarını ortadan kaldırmakla insanları sokaklara döküp istedikleri e, tahribatı toplumda yapmışlar. Ve çok güçsüzken aslında çok güçlü bir imaj çizebilmişler. Evet. Ve insanın mahiyetinde muzır madenler hükmünde bulunan fena istidatları işlettirmekten. Evet. İnsanın alemi bir tarla gibi. İnsanda birçok kabiliyet ve potansiyel var. Tabi bunların arasında bu muzır madenler, muzır çekirdekler de var tabiri caizse. İşte insanın mahiyetindeki bu muzır madenleri işleterek propagandayla veya değişik eğitim faaliyetleriyle o insanların kötü yönlerini ön plana çıkarıp aslında insanı çok daha yoğun bulunan güzel istidatlar gölgede kalabiliyor. Evet. Yani bir tarlada ekin ekilmiştir ama ekinin yanında birçok e, muzır bitkide ekilmişse eğer, o az miktardaki muzır bitkilerde e, iklim müsaitse ekine galip gelebiliyor. Aynı şekilde insanın mahiyetindeki güzel duygular eğer işlettirilmezse kötü duygular işlettirilirse o aslında çok olan e, çekirdekler az olan çekirdekler tarafından boğulabiliyor ya da azınlıkta bırakılabiliyor. Evet. Demek ki insanların alemdeki bu fena kabiliyetleri de harekete geçirmek gibi şeytani bir organizasyon söz konusu olabiliyor ve bununla da ciddi yol alabiliyorlar. Ve, şven, ve şan ve şeref namıyla riya riyakere nefsin firavunyetini okşamaktan. İnsanların en zayıf damarlarından bir tanesi de bu. insanda kendini gösterme meyli var. Evet. Yani insanın aleminde nefsinde bir firavunluk var. Dolayısıyla insanların bu duygularını okşayarak, onlara makam, mevki vererek, alkışlayarak o insanları farklı alanlarda kullanabiliyorlar. Evet. İşte İslam toplumları içerisindeki bir e, unsura bazı mühim vaatlerde bulunarak onların e, nefsani mesela ırkçılık damarını kullanarak topluma zararlı bir şekilde kullanabiliyorlar, güçlerini zayıflatabiliyorlar. Ve vicdansızca tahribatlarından herkes korkmasından ileri geliyor. İnsandaki en mühim damarlardan bir tanesi korku damarı. İşte vicdansızca nereden nasıl çıkacağı belli olmayan, nereden nasıl tahribat yapacağı belli olmayan, nereden nasıl saldıracağı belli olmayan insanlardan insanın ister istemez korkuyor, siniyor. Korkmuş ve sinmiş insanlar büyük bir çoğunluk teşkil ettiğinde o zaman az bir ehl-i fesat, çok sayıdaki ehl-i salahı mağlup edebiliyor. Ve o müsullü şeytani desteler vasıtasıyla muvakkaten ehlaka galib ederler. Evet. Bu kadar ellerinde kendilerine has silahları da var. Bu silahları kullandıklarında zaman zaman ehlaka galip edebiliyorlar. Fakat vel akibetü lil sırrıyla akibet muttakilerindir. Yani Cenab-ı Hakk'ı e, bilip imanla onun yoluna giden, onun ipine sarılanlardır. Sırrıyla yani e, biz filmin tamamını görmemişiz. Sonuç neye varacak bilmiyoruz. Dolayısıyla akıbet sonsuza kadar e, ehli dallarette kalmıyor. Fakat geçici onların da galibiyetleri oluyor. Bunun da belli sebepleri var. Üstad başka elinde izah ediyor. Şimdilik oraya girmeyelim. Fakat sonuçta ehli hak galip oluyor. Yani sahtelikler gerçekliklere galip olamaz. Geçici olarak e, aldatma tarzında haksızlık hak olarak kendisini e, insanlara takdim edebilir. Fakat bu uzun sürmüyor. Üstelik de ahirette asıl akibet orasıdır. Hakkın nasıl bir galibiyetle e, ortaya çıkacağı, haksızlığın nasıl bir cezayla karşılık bulacağı düşünüldüğünde e, bu sır çok daha net anlaşılabiliyor. Hak yolu ولا يولا yani hak galibtir. Hakka galibiyet çalınamaz düsturuyla. Onların o muvakkat galibeleri menfaat cihetinde onlar için ehemmiyetsiz olmakla beraber. Yani sen galip oldu, galip oldu da ne kazandı? Aslında ellerine geçen ne? Buna baktığımızda aslında ellerine geçen şey çok ehemetli değil. Bununla beraber cehennemi kendilerine ve cenneti de ehl kazandırmalarına sebeptir. Evet bir başarı kazandılar ama başarıyla cehenneme yuvarlandılar adeta. Çünkü dünya hayatı kısa. Çok uzun sürmüyor. Ehli cennet belki mağlup oldu. Belki mesela şehit oldu. Cenneti kazandı. Belki malı zayi oldu. Fakat ebedi bir mal olarak ebediyete intikal etti. Sanki sadaka verilmiş gibi. Dolayısıyla sonuçta kazanan yine ehli haktır. Akiret itibariyle, sonuç itibariyle. Bununla alakalı bir anekdot Uhud Savaşı'nın sonunda malum Müslümanlar muvakkaten bir e, galibiyet yaşadılar. Müslümanlar Uhud Dağı'na çekildiler. Bunu Bedir'in intikamı olarak, Bedir'deki mağlubiyetin intikamı olarak gören e, müşriklerden birisi, Müslümanların çekildiği o tepeye doğru gelerek, işte Bedir'de siz şunları öldürmüştünüz, biz de burada bunları öldürdük. Orada siz bize galip gelmiştiniz, burada biz size galip geldik türünden şeyler söyleyip adeta intikamımız aldık anlamında şeyler söyleyince Peygamberimizin kimse cevap vermesinin ikazına rağmen Hazreti Ömer dayanamayarak hayır sizin ölüleriniz cehenneme gitti, bizim ölülerimiz cennete. Galip biziz anlamına gelen bir ifadeyle cevap vermiştir. Bu manayı teyiden hatırlaması haz veren bir durum bu dolayısıyla insan eğer muvaffakiyet istiyorsa muvaffakiyetin ne olduğuna karar vermeli asıl muvaffakiyet tabi ahiretteki muvaffakiyet ama Cenab-ı Hak bu dünyada da hakkın batıla galip olacağını e, müjdelemiş bulunuyor onun için bu dünyada zaman zaman kesintili olarak ehl-i galip olduğunu görüyoruz dediğim gibi da birçok sebepleri var üstad başka yerlerde bunu izah ediyor şimdilik o konuya girmeyelim işte dalalette iktidarsızlar muktedir görünmeleri ve ehemmiyetsizler şöhret kazanmaları içindir ki kotfuş, perest riyakar insanlar az bir şeyli iktidarlarını göstermek ve ikhafe ve ızrar cihetinden bir mevki kazanmak için ehlaka muhalefet vaziyetine girerler. İşte dalalette iktidarsızlar muktedir görünmeleri. Yani az önce söylediğimiz gibi yani sen tahribatla çok kısa sürede çok büyük işler yapıyor gibi görünebilir. Bu da insanların muktedir görülmelerine sebep oluyor. İşte firanlık ciheti ön plana çıkmış insanlar bundan haz duyabiliyorlar. Ve ehemmiyetsiz insanlar şöhret kazanmaları içindir ki. Yani başka türlü şan ve şöhret ve onur, izzet kazanamayacak insanlar bu vesileyle bir çeşit şöhret kazanıyorlar. Kötü bir şöhret de olsa bu. Ee, furu Şöhret perest yakar insanlar ve az bir şey iktidarlarını göstermek isteyen insanlar için bir yol olabiliyoruz İafe ve ızrar cihetinde bir mevki kazanmak için insanlar korkutarak insanlara zarar vererek insanlar zor duruma düşürerek bir çeşit insanlar hızarında görünür bir mevki elde ediyorlar kötü de olsa bu mevki bazılar için lezzetli olabiliyor şeytani bir haz duyabiliyor insan bundan bunun için ehl-i hakka muhalefet vaziyetine girerler. Demek ki zayıf insanlar dalalet ve fesat yolunda gidiyorlar. Bu şekliyle biz farklıyız. E, imajı, bir görünebilirlik imajı e, çiziyorlar. Ta görünsün ve nazara dikkat ona celp olunsun. İktidar ve kudretle değil. Belki terk ve ataletle sebebiyet verdiği tahribat ona istinad edilip, isnad edilip ondan bahsedilsin. Evet. İktidar ve kudretiyle bir şey yapamıyor. Belki terk ve talet anlamına gelen bir şeyler terk ederek işerler hasıl oluyor. Büyük işerler Dolayısıyla bununla kendisini göstermiş oluyor. Kendisinden bahsediliyor. Söz konusu edilmek o insan için şeytani bir hazza sebep olabiliyor. Nasıl ki böyle şöhret divanelerinden birisi namazgahı telvis etmiş. Ta herkes ondan bahsetsin. Namazı bevle diyor, pisliyor Ta ki herkes ondan bahsetsin ve edilmiş. Hatta ondan lanetle de bahsedilmiş de şöhretperestlik damarı kendisine bu lanetli şöhreti hoş göstermiş diye dar bir mesel olmuş. Evet. Cami duvarını içemek diye bir tabir var. Bu meseleyi anlatan. Evet. Bu vesileyle tüm cemaatin dikkatini çekip gündem oluşturabiliyoruz. Başka türlü gündem oluşturma şansı olmuyor. Müspet anlamda insanlar için illa da şöhret istiyorsa bu şöhret damarını tatmin için Çirkin de olsa bir yol. Ey alemi beka için yaratılan ve fani aleme müptele olan bir çare insan. Yani i̇nsan bu alem için yaratılmamış. Ebedi bir yolculuğumuz var. Kısacık bir mesafesi bura. Fakat insan her ne kadar bu dünya hayatı kısaysa da insanda öyle duygular var ki dünya takılıp kalabiliyor insan o insan aleme, alem sonsuzluk alemine yolculuyken bu daracık alemle alemde hapsolmuş olabiliyoruz. Duyguları, hisleri, kısa vadeli efendim planları insan elini ayağını bağlayabiliyor. Maalesef. Ey alem için yaratılan ve fani aleme müptela olan biçare insan. feme beket aleyhim sema ve'l ayetinin sırrına dikkat et, kulak ver. Evet sema ve ars onların üzerine ağlamaz diyor suayeti kerime onlar ehli dalalet üzerine ağlamaz yani onlar öldüğünde onlar için yas tutmaz anlamında bak ne diyor mefhum sarihiyle ferman ediyor ki ehli dalaletin ölmesiyle insan ile alakadar olan semavat ve ars onların cenazeler üstünde ağlamıyorlar yani onların ölmesiyle memnun oluyorlar Ehli dallar in ölmesiyle insan ile alakadar olan semavat varz onların cenazeler üstünde ağlamıyorlar. Semavat var derken semavat varın sakinleri yani melekler, ruhaniler, dünyaya bakan dünyayla irtibatı melekler ve ruhaniler, onların ölümünden çok da üzüntü duymuyorlar. Yani onların ölmesiyle memnun oluyorlar. Bu açık beyan doğrudan anlaşılan ifade ayetten ve mefhum işaresiyle fakat bir işaret var bu ayette. Bu da ifade ediyor ki El-Hidayet'in ölmesiyle semavat vars, onların cenazeleri üstünde ağlamıyor, firaklarını istemiyorlar. Demek ki El-Hidayet vefat ettiğinde semavat vars ciddi bir üzüntü duyuyorlar. Çünkü ehli iman ile bütün kainat alakadardır, Ondan memnundur. Evet, insan imanla kainata baktığı için kainatın kıymetini takdir edebiliyoruz. Çünkü her şey Cenab-ı Hakk'ın mucizevi bir eseri. Evet es eserdeki kıymet ustasından gelir. Kainata bu nazarla bakınca insan kainat insandan memnun oluyor. Bir de kainatın ifade etmiş olduğu sanatı ve onların kendilerine az zikirlerini insan onlara vekaleten Cenab-ı Hakk'a şuurla arz ediyoruz. Bu da onların temsilcisi makamını veriyor insana. Dolayısıyla böyle bir insandan arz ve sema memnun oluyor. Vefatından üzülüyorlar. Zira iman ile خالikü kainatı bildikleri için kainatın kıymetini takdir edip hürmet ve muhabbet ederler. Ehli dalalet gibi tahkir ve zımni adalet etmezler. Fakat ehli dalalet imansız bir şekilde kainata baktığı için her şeyi tesadüfen oyuncağı olarak görüyor. Dolayısıyla başıboş, anlamsız, hedefsiz, kendi halinde serseri yani dönen şeyler olarak görüyoruz. Veya bir parça güzellik ve simetri görse de bazı şeylerde ustasını takdir etmediği için sadece güzeldir diyor aslında çirkinleştiriyor. Eserdeki için güzellik, kıymet, kabiliyet, sanat ustasından geliyor. Ondan kaynaklanan bir şerefi var her bir şeyin. E, dolayısıyla Ehl-i Dalaret bu şerefti, şereften mahrum ettiği için kainatı adeta kainat Ehl-i Dalaret'e kızıyor. Daha önce de okumuştuk. Cehennem parçalanmak derecesine geliyor insan için. Yani gelsin adeta ateşten bağrıma basayım diye bekliyor cehennem. Niye? Çünkü cehennem de kainatın bir parçası. Tüm kainatla beraber onu da tahkir etmiş oluyor. Onların Rabbinin bütün isimlerini İsmail i Hüsna'sında sonsuz tecellileriyle reddettiği için onların kıymetini bütün bütün düşürüyor. Bu yüzden çok ciddi kainata karşı bir tahkir, bir düşmanlık hali onlarda görülüyor. Dolayısıyla bu da cehennemin parçalanmak derecesine gelmesine sebep oluyor. Allah korusun. Ey insan düşün sen ala külli hali öleceksin. Şöyle ya da böyle. Hiç kaçarı yok. Hepimiz o yolun yolcusuyuz. Kafamızı da deve kuşu gibi toprağa gömmekle ölümden kurtulamayız. Eğer nefis ve şeytana tabi senin komşuların, belki akrabaların, senin şerrinden kurtulmak için mesur olacaklar. Evet, bu her zaman yaşanan bir şey. Yani öldü de memleket kurtuldu tarzında bir yaklaşım oluyor böyle sevimsiz insanlar hiç kimse üzülmüyor arkasında Evet belki akraanın gereği olarak defne diyorlar belki bazıları var ki hiçbir şekilde defneilmiyor belediye sahip çıkıp defnediyoruz. Evet Dolayısıyla biz nefis ve şey tanımız uyduğumuzda yani Rabbimizin arz ettiği çizgiden çıktığımızda başta akrabalarımız bizden şikayet edecek daha sonra kainat bizden şikayet olacak memnun olacaklar. Bunun sonucunda nasıl bize döneceği artık takdirlere havale edilir. Nasıl bir muhakeme ve nasıl bir sonuç bizi bekliyor? asker. Eğer racim deyip Kur'an'a ve Habibu Rahman'a tabiysen o, sema, o vakit semavat ve arz ve mevcudat herkesin derecesine nispeten senin derecene göre senin firakından mütesir olup muanen ağlarlar. İnsan şeytandan ve şeytanın bu tarz e, ayartmalarından kendini kurtarıp Kur'an'a ve Rahman'ın Habibi olan Peygamber'e uyduğumuzda o vakit sema, arz, bütün varlıklar herkesin derecesine nisbete. Yani herkes aynı seviyede değil ibadet hali, tefekkür hali açısından. Herkes derecesine göre, senin derecene göre senin firakından mütesir olup manen ağlarlar. Yani konu komşun sen öldüğün için iyi adamdı. Kaybettik. Çok önemli bir kayıp dediği gibi semavat ve arz ve bütün da onları temsilen Cenab-ı Hakk'a arz ettiği ibadetlerin eksileceği için yine üzülecekler derecesine göre mütesir olacaklar. Manen ağlayacaklar. Dolayısıyla giderken arkasında hüzünlü gözler bırakmak gidenin kıymetini anlatır. İşte bir insanın da dünyadan ayrılışı arz ve semanın ağlamasına neden oluyorsa eğer o insanın Cenab-ı Hak'ın yanındaki kıymetinin ne olduğunu ifade eder. Çok güzel ifade eder. Evet. Ulvi bir matem ile ve haşmetli bir teşcih ile kabir kapısıyla girdiğin beka aleminde senin derecenin nispeten senin için bir üstün istikbal var olduğuna işaret ederler. Öbür tarafta nasıl bir karşılama töreni seni bekliyor bunu anlatır. Arkasından üzülerek gönderilen, milyonların üzülerek gönderdiği bir insanı düşünün. Öbür tarafta nasıl haşmetli bir karşılama töreniyle karşı karşıya kalacak anlaşılıyor. Asıl olan da bu fani hayatlar nasıl görüldüğümüz değil, öbür tarafta nasıl karşılandığımızdır. Cenab-ı Hakk'ın öbür tarafta bizi üstünü istikbal eden nurani kullarıyla muhatap etsin inşallah. Subhaneke la ilmelena illa ma'allemtena inneke entel alimun hakim vahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin El Fatiha